Ercüment Özkan Bey'i Ankara'daki evinde çalışma odasında ziyaret ediyoruz. Kendisine Kur'an-ı Kerim'le ilgili öğrenmek istediğimiz ve arkadaşlarımızın da duymasında fayda umduğumuz, öğrenmelerini arzu ettiğimiz soruları yöneltip vereceği değerli cevaplardan istifade etmeyi umuyoruz ve bizi kabul ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Ve izninizle ben birinci soruyla başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim nedir? Tanımlar mısınız? diye basit bir soruyla başlıyorum. Bu Kur'an üzerine olması dinin bizzat kendisi olan kendisinden daha önemli bir kaynağı bulunmayan kitabın adı olan Kur'an'la başlamak onu hemen geçmemek, hep onun üzerinde durmak, onu ayaklı bir hayat tarzı, bir düşünce biçimi haline getirmek Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartı. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kur'an'a ahlak edinen kişi olarak en büyük sünneti ya da en müegged sünnetinin birinci sıradaki sünnetinin bu olduğuna gani. Evet. Kur'an kendini tanımladığı şekliyle söylememiz gerekirse ki elbette budur söylemeyecek şey. Allah'tan inen Resulü elçisi Muhammed'e Allah'ın gönderdiği vahyin kendisinde toplandığı, bir araya getirildiği kitabın adıdır. Evet. En önce yapılması gereken tarif ve tanım olarak. Ondan sonra yine Kur'an için, Kur'an'ın kendisinin kullandığı deyimlerin dışına çıkmadan söylenirse, işte o zikirdir, o furkandır, yani eğriyi doğrudan ayırt etmeyi kolaylaştırıcıdır. Ayrıştırıcı mı? Deniyor normal hayatta. hasıl buna benzer daha birçok adıyla anılan kitabın adıdır ki bu isimlerin hiçbirini, hiç kimsenin ona söylemeye hakkı yoktur. O kitabı gönderenin koyduğu isimlerdir. Bu, isimler. bu itibarla bence işin bu yanını genişletmekten, tafsilatlandırmaktan çok Kur'an, İslam'ın ta kendisidir, nasıl iman edileceğini insanlara öğreten, nelere iman edileceğini belleten, nasıl salih amel sahibi olunacağı konusunda insanları aydınlatan Rabbimiz Allah'ın sözlerinin mecmuudur Kur'an. Evet. Ve Kur'an daha evvel, kendisinden evvel gönderilmiş vahiylerden, vahiylerde görüldüğü gibi korunmamışlığı da bulunmayan, Kıyamete kadar Allah'ın korumayı üzerine indirdiği gibi, korumayı da üzerine aldığını belirttiği, bu sebeple de indiğinden bugüne 1400 yıl geçmesine rağmen, yeryüzünde dört bucağına da yayılmış bulunmasına rağmen ikinci bir Kur'an nüshasına rastlanmamış olması, onu gerçekten Allah'ın korumasında olduğunu gösteren, en bariz akıl sahipleri için, için bir cevap teşkil eden bir kitabın adıdır Kur'an. Bu itibarla diğer kitaplarla mukayesesi falan da söz konusu değil, zira diğer kitaplar gönderildiği şekliyle almadığından neyin neyle edecek de, şöyle veya böyle diyeceksiniz, Kur'an ancak kendisiyle mukayesesi mümkün olan bir kitaptır. Evet. Kısaca Kur'an'ı böyle tanımlamakta, Yine kendi deyimiyle sahih iman sahibi olmayı tanımlayan, salih amel yani davranışlar tümü yaşam biçimi nasıl olacağını anlatan kitabın adıdır kısaca. Bir kainat görüşü, dünya görüşü ve yaşam biçimi bütününün izah edildiği, açıklandığı ve menşe itibarıyla da Kainatı Yaratan'ın gönderdiği bir kitabın adıdır kısaca. Teşekkür ederim. İkinci e, sorumuz, Kur'an-ı Kerim mucizedir. Yani, yuvarlak bir cümle, her yönüyle mucizedir. Peki bu cümle sizde önce neyi çağrıştırıyor? Yani Kur'an'ın mucize oluşu en fazla net yönüyle dikkatinizi çekmesi lazım. İcaz lugatta bilindiği gibi az rastlanılan, en güzel şekliyle kendini gösteren şeyler için. Yani diyelim ki yerinde bir sürü çeşitli büyüklükte elmas bulunuyor ama en büyük kratta bir elmas bulunursa elmas konusunda o elmas o güne kadarki elmaslar içerisinde mucizedir. Yani ancak o kadar büyük bir elmas parçası kıymetine erişilemeyen bir elmas parçası demektir de bu, bu itibarla mucizedir. Evet. Kur'an'a gelince, Kur'an'ın icazı gerçekten Rabbimizin sözü olmasından başlayarak söyler isek, içinde bir çelişkinin bulunmaması onun icazını ifade ettiği gibi, içinde ifade edilen doğruların mekan ve zamanla eskitilemez doğrular eskiyle eskimeyen, eskimesi mümkün olmayan, yıpranması kabil bulunmayan doğrular olması Kur'an'ın icaz oluşunun anlamını ifade eder. Bir üçüncü sorum şöyle. E, toplumumuzda yaygın olan bir kanaat var. Evet. Bu, bu kanaatin özeti şu. Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Veya Kur'an-ı Kerim'i her adam anlayamaz. E, bu yar, yargı, bu kanaat bizim din adamı sınıfı olarak tanıdığımız ya da kendilerini öyle tanıtan zümre arasında da yaygın. Bu kanal nasıl doğmuş? Bunun e, tarihi arka planında ne var? Yani kendi kendine ortaya çıkmış ve dayanığı var mıdır? Bu konuda ne dersiniz? şayet önce düşünceyi eleştirelim. Kur'an anlaşılmaz bir düşüncedir. Evet. Değeri veya doğru geleceğiz. Kur'an anlaşılmaz ise varsayalım ki anlaşılmaz ise biz onu anlamayacaklara onu gönderen göndermekle zulmün en büyüğünü yapmış olur. Yani Allah onu gönderdiğine göre anlayamayacak kullarına göndermiş olmakla illa vüs'aha sözüyle çelişmiş olur. Yani vüs'atimizin üstünde bize bir yük yüklemiş olur ki bu zulmün ta kendisidir. Zulüm ancak eksiği olan noksanı bulunanların eksik ve noksanlarını tamamlamak ihtiyacından kaynaklanan başvurdukları bir yanlış yolun adıdır ki bir şeyi ait olmadığı yere koymak anlamındadır. Evet. Zulme adil olan hele mutlak adaleti temsil eden Allah'ın başvurması, yani onun zalim olmasını düşünebilmek ise Kesinlikle Allah ile zulüm bir arada bulunamaz. Nasıl ki şirk ile iman bir arada bulunamaz, onun gibi bir şeydir. Kabil değildir. Bu itibarla bilakis Kur'an'ın içerisinde bu asırlardır yaygın, din adamları arasında yaygın değil, din adamlarının halk arasına yaydığı ruhban sınıfının, işin biraz ince yanı bu ya, Onların evet. işlerine öyle geldiği için halk arasında halk üzerinde baskınlık kurmak için bir kendi aralarında menfaatleri icabı yaydıkları bir yana bir de halkın üzerinde asıl bu kanaatın yaygınlaşmasının ana sebep mü sebep yok. Evet. Yani nasıl? Şimdi bu, bunlar <gülüyor> Kur'an'a aykırı kesinlikle aykırı ifadeler. Zira Kureyş'te Peygamber. E, sen nasıl peygambersin ki, Allah Kur'an'ın işin sürdüğünü iktibas etmiş Kur'an'da. Bizim gibi konuşuyorsun, çarşılarda, pazarlarda dolaşıyorsun, yiyor içiyorsun. Böyle peygamber bulursan ki Allah'ın elçisiyim diyorsun. O zaman bir yerinden bir yerin Allah'a benzemeli, ilahi olmalı, bizden farkın olmalı. Diye gerekçeli geçerli gerekçeli sanarak yaptıkları itirazlar karşısında Allahu Teala, de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ne var ki bana yani tüm var. Ben de o size vahy ediyorum ben, yani tebliğ ediyorum, açıklıyorum işte eşitleniyorum. Daha evvelki peygamberler de yerler içerler, çarşılarda, pazarlarda dolaşırlardı. Efendim, peygamber ölmemeli kim demiş, peygamber ölür ya da öldürülürse topuklarınızın üzerinden dönümü vereceksiniz. Demesi de peygamberlerin de, Ölümü tadıcı nefis taşıdıklarının Allah tarafından ifadesini teşekkür eder. İken diğer yandan anlayasınız diye apaçık Arapça. Yani onlar kendi sözlerinin bir kısmını onları inandırmak için işte bunları bana Allah söylüyor diyor bu Muhammed. Bize bizi ayakta kandıracak hayır. bize. Müslubuyla sözlerine karşı Allahu Teala diyor ki anlayasınız diye apaçık Arapça gönderdi eğer yeryüzünde melekler gezip dolaşıyor olsaydı onlara demek elçi gönderildik. Sonra biz her kavme kendi diliyle hitap eden peygamberler, elçiler gönderdik. Bütün bunlar da gösteriyor ki, Allah kullarıyla iletişim kurmak istiyor. Yani anlaşmak istiyor. Şimdi bir gezegenden buraya bir mahlukat gelse örneğin, ne yapacak? Buraya indiyse bu adam Türkçe bilecek, yahu bildiği dil neyse falan filan bir şeyler söylüyor. Yahu bunun dilinden anlayan var mı? Denmeyecek mi? Ha, şimdi peygamber de Allah katından gönderilse bile hiçbir kavmden seçilip bir başka kavme tebliğ için görevlendirilen peygamber yok sünnetullah böyle bir şey Her kavmin içinde doğmuş büyümüş, o kavmin anasını, babasını, sülalesini, soyunu, bittiği insanlardan biri seçilmiş. Dolayısıyla o kavmin örfünün de ortak olduğu gibi dili de aynı olan insan. Öyleyse o kavme o dil ile hitap edecek. Bu bakımdan allah Teala hangi kavmden Peygamber seçtiyse ister istemez vahyini de o kavmin dili ile gönderecek ki, o kavm ile iletişimi kurabilsin. Aksi takdirde Yine Kur'an'ın şehadet ettiğine göre, Kur'an'daki bu ifadeye göre başka bir dilden onlara vahiyetseydik yani vahiy, başka bir dilden gönderseydik o zaman derlerdi ki bu ne diyor? Bir anlayan olsa da bize anlatsa. İşte böyle de demesinler için yani bir, biz her şeyi açık açık söylüyoruz ki kıyamet günü insanların bir mazereti bir bahanesi kalmaz. Öyle Anlamadığı dilden vahiy gelmiş, ne var, niye dinlemedik anlamadık ki dinleyebilelim, diyecekler o zaman. O zaman da Allah'ın ahirette sual etme hakkı olmayacak. Bu hakkı olma, kalmamalı, mazeret eksiklik olmamalı, olmaması için anlayacağı dinden gönderilmez. Şimdi bu elbette şu anlayış, ruhban sınıfı dediğimiz, Esas itibariyle paganist dinlerin, yani çok tanrılı dinlerin din adamı sınıfı için kullanılan ruhban sınıfının icadıdır bu anlayış Ve süratle çoğalan İslam toplumuna, diğer dinlerden akıp gelen atıkların, kirliliklerin, yani diğer kültürlerin, dinlerin kirliliğinin İslam havuzuna, giren insanların üzerinde, kafasında, tavırlarında bulunan kirliliklerin o havuzu kirletmesinin sonucu ortaya çıkmış bir yanlış esası anlayıştır. Bu anlaşılmaz. Kim onlar? Ancak işte ruhban sınıfı yani. Mundolar anlar, hocalar anlar filan. Yok, hep isteyen anlar. Nasıl ki Resulullah onu getirdiğinde milletin üç devesini gütmek üzere emanet etmekten çekindiği, Abdullah İbni Mes'ud gibi bir deri bir kemik anlamış, adam anlamışsa, Ebu Bekir gibi ileri gelen de anlamışsa, Ali gibi çocuk da anlamış, Hatça gibi kadın da anlamışsa, Ömer gibi Gabadayı da anlamış, Hamza gibi Ağdan Adam da anlamışsa, her zaman, her kavimde, her mekanda, her sınıf insan, yani mesleği, meşrebi, gölgesi, bilgisi, toplumsal seviyesi ne olursa olsun, herkes rahatlıkla eğer Allah kullarına anlaşılmayan bir kitap anlaşılması güç bir kitap göndermiş ise kesinlikle bu zulüm olurdu ki Allah ile zalimliği bir arada bulunmasın Allah'lığın şanından değil, böyle düşünmekte de mümkün değil. Evet, Valla bu anlayışı uyduranların işine öyle geldiği için din adamları arasında yayıldığı gibi İslam'da din adamı yok ama adamların dini var mahalim. Buna rağmen dini adamı sınıfı da kendilerini kasa kasa bir şeyler zannede eder. Halkın arasında bu anlayışın yayılmasının da ana kaynağını onlar teşkil ediyor. Sen anlamak, husus, hani ağır olmalı desinler, yani öyle özel bir sınıf ki paganist dinlerde bu sınıf, Dinin, o dinlerin akidesini belirleyen, dünyaya tağlık eden kurallarını belirleyen, iktidarı Sezar'la Allah arasında Tanrı arasında Allah'ın vekilleri olarak paylaştıran, velhasıl cennetin anahtarını zünnarına takıp kaybolmasın diye istediğine veren, istediğinden esirgeyen insanlardır. Ama İslam'dan Muhammed Aleyhisselam dahil, yani Allah'ın elçisi olduğuna iman ettiğimiz kişi dahil, hiç kimsenin kimseyi ne cennete sokabilme hakkı vardır, ne cehenneme sokma yetkisi vardır. Kimse, kimse için hadi değildir. el hadi Allah'ın sıfatıdır. Allah'tır yol gösterici. İnsanlar bu dinin elçisi Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere ancak mübellirdir. Hidayet edicinin yani doğru yol göstericinin gösterdiği doğru yolu insanlara açıklayıcıdır. Örneğin bu doğru yoldan ben sizden üç gün evvel haberdar olduysa hemen ateş tutuşmuş gibi yani gün çıkmış gibi yetişip ne yapıp yapıp bunu size bu doğruyu doğru yolu tarif etmeliyim. Ondan sonra ondan sonraki sizin sorun. sizinle Allah'ın arasındaki bir iş. Eğer gücü yetseydi Peygamber'in babası olsa kendisine o kadar iyi muamele gösteremeyecek olan Ebu Talib'i 50 kere ve herkesten evvel Cennet'e sokakta torpilini ona yapardı, şu sokaktaki insanların deyimiyle söyledi. Yok, ne Muhammed'in torpili geçer ahirette ne bir başkası. Onun geçmedi ya beş bin. Zaten o gün diye kıyamet gününü, hesap gününü tarif eden Allah Kur'anında da kitabında, Hiçbir şefaatçinin yani yardımcının yardım edemediği o gün, yardım edemeyeceği o gün diye tanımlıyor gün. Zaten din gününün sahibi, o günün sahibi olarak kendini tanımlayan Allah, her şeyin sahibi olarak orada, burada bize intifak hakkı vermiş, irtifak hakkı vermiş, hukuki deyimleri geçti. Malı mümkü bunların önünde diyoruz, bundan sonra göçüp gidiyoruz. Elimizden duran her şeyi almıyor ama orada hiçbir şey Orada bir emanetçiliğimiz var. Orada emanetçiliğidir. <gülüyor> Hiçbir şey olmayan, kelinde emeği olsa yarasına sürer. Hiçbir şeyin yani emin, kremin yoksa kimin yarasına süreceksin ki? Yani şefaatin söz konusu değil. Ayetlerde yine bu konuya tahallük eden Allah'ın izin verdikleri sözlerinden hoşnut oldukları ve izin verdikleri mülkesine. Yani mülk onun ya. Senin amelinden, itikadından memnun olmuş, Sana diyecek ki örneğin, hadi şu malımdan al da şu kitaptan üç tanesini Hasan'a ver. Sen burada emirerek misin, hizmetkarısın. Yani kendi malından alıp verecek değil, kendi sahabından verecek değil. Mal onun emir de onun üzerine. Zaten onun evet. malında kendi arzunla tasarruf edemiyorsun ki orada. O söylerse ki sana ya da bana, ya da Fehamber'e, ya da Ömer'e, Ebubekir'e, Ali'ye, Veli'ye. Ne diyeceksin? Yok, ben vermem. Sen geldi mi vericeksin? <gülüyor> Elbette dinleyeceğiz oğlum. Gel, ben titriyorum boşa la gidip alıp vereceğiz. Neyi öğrenmeyi istemiyorsanız istem istem. <gülüyor> lütfen. Şimdi bu kadar açık ve anladığımızda da doğrusu vahiy gelmiyor ama bildiğimiz bir kitabı ben ana dilimle öğrendim. Arapça hakkındaki, Arapça özelindeki çalışmalarım İslam'ı öğrendikten sonra Evet, kesinlikle bunu belirttim. Herkes ana diliyle, hele hele Türkiye için söylüyorum, açık söylüyorum. Ana dili Türkçe olan bir insan ister ise, ana dili Arapça olan birinden dahi çok daha iyi, çok daha ala İslam'ı anlayabilir. İşte numunesi karşımızda ben süpermen falan değilim, sıradan, herkes gibi bir insan. Anlamak isteyen kuluna Allah yardımcı olmayacak da kendi dinini anlamak isteyene kime yardımcı olacak söyler misin? Onun dinini anlamak, ona kul olmak istiyorum, bana yol açmıyor. Aa, gaddar Allah olur, haşa ki bu küfürdür. Allah gaddar olur Rahim ve Rahman, Rahman! Siz anlamak isteyin, anlarsınız. Zaten illa Mus'aha, yani herkes Mus'at'ı kendisine verilen anlayış kavrayış, sermayesi o yutunda değil. O kadardan fazla anlamasını da ne kulun kuldan beklemeye hakkı var, ne Allah'ın kulundan beklemeye hakkı var. Çünkü yani babanız size 100 bin, öbürüne 200 bin lira verdiyse hesap sorarken 100, bine, 100 bin verdiğinden 200 bin, 200 bin verdiğinden 100 bin hesabını sormasın, 100 verdiğinden 100, 200 verdiğinden 200 hesabınız olur. insanlar arasındaki bile bu geçerliyse öylesi elbette Allah ile kurlar arasındaki de arasında da geçerli vardır. Anlaşılmazlık Bir şey söz konusu değil. Ne var ki? Hiçbir şey bırakalım Kur'an'ı bir an için bir yanar. Herhangi bir yurttaşlık bilgisi kitabı, coğrafya kitabı yok, fizik kitabı yahut tarih kitabı filan. Hiçbir kitap, hiçbir konu Elbette ki daha yüzüne bakar bakmaz, bir kere okudum diye okudun, alimi olamazsın, yeryüzünde hiçbir bir yerde kimse olamamış. Defaatla defaatla okudukça okudukça, okudukça okudukça, başkalarıyla aynı şeyi okuyan, başkalarıyla tartıştıkça takılsız, düşündükçe, öyle anlıyorum acaba doğru mu anlıyorum yahut bir de şöyle baksak nasıl olur filan dedikçe dedikçe insanın içine siliyor, üzülüyor, kanına karışıyor Tabii Fizik de böyle Kur'an'da böyle. Hiç bu bakımdan birbirinden farklı Coğrafyada Coğrafya da böyle kurallı. Evet. <gülüyor> İslam anlayışı belli bir seviyenin üstündeki insanlara gönderilmiş bir kitap olsaydı aristokratların değil olurdu. Kesinlikle. Eyühennas, eyühennas aristokrasi demek değil. Herkes İnsan kılığında yaratılmış dişi erkek. Kadın erkek. Herkes. Ne var ki Ak akıl sahibi yani insan oluyor da aklını vermiyor Allah. O sorumlu değil. O onun muhatabı değil. Yani dinin muhatabı olmak için insan olmak bir akıllı olmak, aklı olmak. Bir, bir yaşındaki çocuk daha ne olduğunu farkında olmadığı için dinen mükellef ama akıl bali olduktan sonra diye geleneksel olarak kullanıldığımız bir tabiri üzerinde tutursak o zaman muhatabı oluyor değil mi? O kadar. Anlaşılmaması mümkün değil. Anlaşılmamasının en büyük gerekçesi anlaşılmaz sanılmasıdır. Bu da çok kov, çok boş bir gerekçedir. Bu kanaatın yaygınlığı onun anlaşılmasının önüne geçiyor. Sebebi şu, herkes ya anlamaya çalışırsam sanki günahı kebair işlerim, korkusuyla yanaşmadığınız, üstüne düşmediğiniz bir işi bilebilir, becerebilir misiniz? Süradan hiç sofra şoförlük aman direksiyona geçersem kaza yaparım. Korkusu taşıyan bir adam ömründe hiç direksiyona geçemez. Allama'yı cihanda olsa bir şoför bile olmaz, olabilir mi? Çünkü şoför hayalden alınmaz ki, büyük yaşındaki çocuğun yaptığı yuvan vum yaptıkça şoför olur. Lakin ciddi, sahi direksiyonun başına geçecek, iyi kötü kullanacaksanız sızla orada burada bundan sonra olmuyor. meleke kesip ediliyor, değil mi? Berberlik de öyle, da öyle, hepsi böyle. Temrin ile oluyor, Kur'an'ı öğrenmek de temrin tekrar tekrar okumakla, okuyup düşündük, düşünmekle. İnsan yalnız başına her şeyi bilip her şeyi düşünemez, yalnızlık Allah'ın <gülüyor> sıfatı insanlar değil. Sonra Allah yine o kitabında diyor ki, bir bilenden bir fazla bilen var, diyor öyle evet. Öyleyse, o başka bilenler, bir fazla bilenlerin bildiklerini de öğrenebilmek, onlarla da meşruiyet etmek, bu konuda ben şöyle düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz, şu ayeti ben şöyle alıyorum, sen ne anlıyorsun? Diyerek, diyerek insan kendi anlayışını zenginleştirir ve esas bazına, tabanına oturduklar. Gerçek bu, bunu yapmaz iseniz elinize hiç almadığımız bir kitabı, anladığınız dilden olanını okumadığımız sürece o kitap, ister coğrafya kitabı, ister Kur'an kitabı, ister felsefe kitabı, ister astrofil Hiçbirini almamışlar. Asırlardır bu millet Kur'an'ı okur. Okur da Kur'an kursları diye hemen kapatılması gereken şu kurslar var ya, çok tehlikeli, Amerika'dan tehlikeli, Rusya'dan tehlikeli, İngiltere'den tehlikeli. Kur'an kursuna gönderiyoruz çocuğumuzu Kur'an öğrenecek diye millet perişan oluyor, mahvoluyor fakat anlamadığı dilden yüzünden okutmasını belledikleri bu okullar yalancı meme gibi cuk cuk cuk cuk herkes çocuğuna yaz tatilinde, kış tatilinde hocaya gönderin başına bir eşarp varlar, oltuna bir Kur'an dili ver, okul böyle kursa gitmişlerden sayalım Mahutubazı'ndan Kenan Evren'ine kadar. Allah'ı Türkiyede var mı bir Allah'ın kulu ki Kur'an kursuna göndermemiş olsun hem de Mustafa Kemal Öfetimizin günü dahil? Ama Ulan cümle alemi Kur'an okumuş, Kur'an kursuna gitmiş bu milletin haline bak Kur'an'ın bir kelimesinden tın tın bir haber. Aman ya! O zaman bunlar ne okudu acaba? Kazel mi okudu? Tabi ya, anlamadığın dilden ne bu Kur'an okumak var, kazel okumak arasında, hep bir fark oldu. İşin beri bi, ben bücükken kura bursuna gitmedim, biliyor musun? Kaçtım, oyun daha tatlı <gülüyor> Yani anlatmak istediğim şu, elbette ki anlayamam, yapamam, anlaşılmaz Anlamaya kalkarsam, acaba insanlar ne der? Kur'an'ın deyimiyle, insanların çekiştirmesi yani bak bak bak, ben beni işte hep zannediyorum, öyle yani, anlar mı? Kızı hiç bir zaman Arapça sıra tutmaz. Falan Allah daha elini almadan cehennemi boylayacağın bir işten elbette ki geri kalırsın. Geri kattığın işinde elbette ki bilmezi olursun. Başka mezi olacaksın. mi olursun olacak. Süper cahili olup çıkarsın silme sıfır numara. Evet. Toplum olarak sıfır numara Kur'an'ın cahili oluşumuzun da ifadesini anlatmış oluyorum. Dile getirmiş oluyorum. Ben de bu toplumun bir ferdiyim, bal gibi biliyorum. Tefsir bilmem profesöründen daha ala biliyorum. Evet, hadis bilmemnesinden bal gibi daha iyi anlıyorum. Neden? Yani onlardan süpermen değil. mesele şu. Efendim. İnsan kendisini ister geleneksel anlayışla medresenin skolastik kafa yapısı cemresine soksun. İsterse anla aynı anlayışın izini taşıyan, akademisyenlik denilen arızalı açıdan işe baksın, muhakkak şaşı görecek, net göremeyecektir. Benim bu açıdan iki arızadan da muafoluşum, defolu bulunmayışım daha iyi anlayacak. Efendim illa şu üniversitede aman doktorayı verip bir asistan olalım, ondan sonrası kolay derken arkasından bir doçentlik doktorasına verelim, doçent olalım. Profesör oldun mu artık sen bak bana gör bizi diyenlerin alayının kaybolduğunu aha bu iki göz henüz toprak doldurmadan o gözleri gördü. Ve yüzlercesinin telef olduğunu gördü. Üç kuruş aşağı Aman beni atmasınlar, aman bilmem ne şimdi. Böylesi bir baskı altında Kur'an'ı anlamaya kalkacak bir adam ne kadar anlar? Resmi ideolojinin ve kamuoyunun geleneksel kültürün baskısı ne kadarına müsaade buyururlarsa efendim ancak o kadar anlayabilir. Evet. Ondan dolayı böyle söylüyorum. Yoksa kimse şahsi bir buzdur insanları bir kavmi yani bir toplumu etim yerleri toplumu ya medrese bilim onları kına bakmaları değil amaç anlayışım temelden bozukmuş buralarda bulunan insanların bu temeldeki bozukluğu aşamamıştı aşamamıştı midilli atı gibi bacağı şu kadar midilli atından yarış atı olur mu? olmaz evet olur mu yarış atına nah bu kadar bacak ya, evet ancak böyle bacağı olan. Bunların hepsinin daha okula başlarken bacaklarıysa nasıl yarış atı olup da 100 metreyi, 1 kilometreyi gittikçe legale egale edilen rekorlarla daha kısa zamanda koşuyor, mümkün atayım. Bunlar sirk atı gibi hani belli aralıklarla adım atan daha fazla da daha yavaşta da koşmayan, programlanmış, sirk atları gibi. Böyle olur, aman bize atarlar. Aman başımıza ne gelir? Rabbin Allah başına ne getirir acaba onun dediğini yapmadığın için hiç kimse onu umursamadığı için kenar geziyor. Biz onu umursayıp, başka hiçbir şeyi umursamamaya çalıştığımız için, emin olduğumuzdan yaptığımız için de doğruluğundan Teala gücümüzü, emniyetimizden veriyor. Emin ol, iman ediyorsanız güçlüsünüz ayetinin manası. Yoksa ben ne ordularım var, ediyorum, milyonlarca taraftarım var, ne Mesela şey. Mesela anlayışın bozukluğu insanı tıpkı yani hareket ettirelim, hadi iki arabayı. Ben el freni bırakayım ve sabah takayım, basayım gaza, siz de el freni takın, yani çekili diyelim veya basın Sende baskın, ne olacak? <gülüyor> Elbette ben yüzde yüz, ben seni geçeceğim, benim arabam sokakta seninki gazillaf olsa da geçer. <gülüyor> Öyle değil midir? Evet. El frenini takıyorsun, ne oldu? Daha daha, şurada yanacak tekerin, sen istobedeceksin, ben ipi göz giyeceğim. Yani yarışan gitti yere. ben varacağım, sen varamazsın. El freni çekin, araba yola gider. Ne Daha bu işe başlarken el freni çekin. Geleneksel olarak herkesin kafasında vardır. Büyüklerimiz her neki buyurduysa anların cümlesi haktır ve doğrudur. Daha geçen gün Almanya'dan gelen bir mektupta bir hoca efendi buyuruyor ki diyor. Efendim, hiç ikinci, üçüncü asırlarına kadar müştehit gelip geçmiş ise kıyamete kadar Müslümanların karşılaşacakları bütün sorunları çözmüşler. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Öyle buyuruyormuş. Oradaki bu hoca efendi. Tabii Türkiye'yi fethetti. Şimdi Alabama'ya nasıl diyor böyle hoca efendi? Ye. Şimdi buna cevap istiyor daha bir sürü sorusunun yanında. Aynı hoca efendi iktibası okumak caiz değildir diye fetvasını da vermiş. Onlara diyor. Konuşul. Burada acaba o büyüklerimiz dediği hoca efendiyi sormak lazım. Ha şahekiller zamanları ve mekanları kapsayan Allah mı acaba o büyükleri yoksa onlar da bizim gibi insan mı? Elbette insan. İnsanlar her şeyleriyle mahduttur. Akıllarıyla, düşünceleriyle, izanlarıyla, muhakemeleriyle, boylarıyla, bostarlarıyla, görmeleriyle mesafesiyle her şeyleri. O olan, başlangıçsız ve sonsuz olan yalnız Allah ise Allah hepsine mağfiret etsin Ebu Hanife'den Evzaiye kadar, Abdullah bin İbaddan İmam Cafer'e kadar yok, Şafii'den bilmem Davud-u Zahiri'ye kadar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışmış, yapabilmiş, yapamamış ne yaptıysa ama hiçbirisi dememiş ki bizim görüşlerimiz kıyamete kadar bir çerlidir. Onlar kendilerini bilen insanlar, akıllı insan zaten böyle bir söz söyler. Doğrulukları kıyamete kadar bütün zamanları kapsayan, isabetlilikleri bütün arzı kapsayan ifadeler ancak Allah'tan saadet olamayacak. Çünkü bütün mekân ve zamanlara hakim olan, hükmeden, onların sahibi olan, onları yaratan, taşıdığı özelliklerin tümünü kendilerine veren varlık. Bunu da ancak öyle bir varlık, yani Allah yapabilir. Allah'ın dışında herhangi birisi böyle yapsaydı, hem ben Allah'ın ortağı olurdu da. O ki benim ortağım yok diyor. İki ortağımızı düşünün bu düzeni bulabilir misiniz? Evet. Abi. Evet. Biz abi, soruların abi. cevaplarını uzatıyor muyuz? E, bu güzel yani. Aslında temel problem bu. Biz bu probleme birazcık farklı açılardan yaklaşarak e, daha rahat anlamaya çalışalım. Öğrenmeye çalışalım. Evet. E, bir de şöyle bir iddia var. Yani Kur'an-ı Kerim anlaşılmak iddiası... Bağlı gibi gerçek. anlaşılır efendim. Böyle... Halt ediyorum söyleyelim. Hem de en büyük halt ediyorum. Sorumluluğu sırf sözünden dolayı sorumluluğunun başka günah işlemese. Evet. Başka günah işlemese, Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz biz onu anlayamayız demesinin günahının hesabını veremez ahirette. Benim kanaatim bu Kur'an'ı iyi kötü anlayan bir adam. Evet hocam. Evet. Şimdi bir de şöyle bir yaklaşım var. Kur'an-ı Kerim'in zahiri manasının ötesinde bir de batını mana vardır. Buna işari manada diyenler var. Evet. Ve bunu her ilim sahibi anlayamaz. Ve bu tedris edilerek, efendim mekteplere giderek, gayret edilerek bu böyle bir ilimde elde edilmez. Bu Allah vergisi mevhibi bir ilimdir. Ve Allah bunu bazı zevaata verir. Yani çalışarak filan da olmaz bu. Ve bu insanların... Yaptıkları tefsirler de var. Bu iddiayı et, ispat etmek, bunu doğrulamak gayretiyle yaptıkları tefsir çalışmaları da var. Ve bu çalışmalar, rabem bir iki örnek vereyim. Mesela Sülemi, tefsir. Sülemi tefsiri de var. Bu tasavvufların yapmış olduğu tefsirler de var. Biraz daha şekillendirirsek, söz gelimi Kevser Suresine alıyor. İnnaatayna kerkerker. İşte bu her harfte bir rakam veriyor. Cifircilerimiz. Efendim, evet cifir, cifir ve cifir. Ebçet hesabı e, diyorlar buna. Şeyleri. Bununla işte bu ayet filan tarihe isabet eder. Filan tarihte şöyle bir olay olacak ya da oldu işte bu ayet onu gösteriyor. İşte bu ayet 1. Dünya Savaşı'na işaret etmiştir. Bu ayet 3. Dünya Savaşı'nın filan tarihte çıkacağına işaretler gibi Kur'an'ın gaybi haberleri veren ve bunun da böyle matematiksel yollardan çözümü sağlanmış bir kitap gibi takdim ediyorlar. Bu doğrultuda kaleme alınan tefsirlerden istifade edebilir miyiz ve bu kanaate nasıl yaklaşırsınız? Sorunuzun sonunda söylediklerimize baştan cevap vermeye başlayarak Buyurun. gerisine başlangıcına doğru gidelim. Buyurun. Efendim kesinlikle şu bilinmeli ki Kur'an İnsanlar tarafından ahlak edinilsin için gönderilmiş bir kitaptır. Ahlak ise tüm düşüncelerinin kendisinden kaynaklandığı şey, kapsamına aldığı gibi tüm amellerini biçimlendiren şeyden kapsamına alan bir kavramdır. Bu itibarla Allah bu kitabını kulları ona uysun için, göndermiştir. Yoksa kulları o kitabı kendilerine uydursun için göndermiştir. Adana tasavvufçu deyin, cifirci deyin, ebcedçi deyin, hurufiye deyin. <gülüyor> ne derseniz deyin. Bunların hepsinin yaptığı Allah'ın kitabını hevalarına uydurmaktır. Kesinlikle bunun sorumluluğunu ahirette ödeyemeyeceklerdir. Hesabını veremeyeceklerdir. Ayrıca ve ilave olarak bir not şeklinde orada koymak gereğini duyuyorum. Cifir, hurufiyye yani harflerden alnımlar çıkarmak ya da tarihler, istikbalde olacak bir şeyler hakkında bilgiler ve ebced denilen ki bu üçü akraba deyimlerdir. Eski Hint dinlerinden bir dinin başka paganist dinlere de taşıdığı akidevi unsurlarından bir unsurdur. İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Örneğin, gayb eğer bilinmeyen anlamına gelen kelimeyse ise ki öyledir, evet. kıyamet de bilinmeyen bir şeydir. Ne zaman kopacak? Evet. Yani kabirdekiler ne zaman ayağa kaldırılacak, kıyamet edecek, dikilecekler, diriltilecekler? Bu konuyla ilgili olarak daha birçok konuda var ama allah Teala açıkça sana kıyametten yani saatten sonra Allah kıyamet ne zaman olacak? Yani insanlar kabülerinden ne zaman çıkarılacaklar demektir. Soracaklar. Onu bilmek nerede sen nerede? Yani hiç mümkün. Bir peygambere sakın ben peygamberim diye bu konuda bir şey söyleyebilirim filan zannetme az da olsa. Bu tehdit, tembih uyarı var iken bu ifade de. Öbür taraftan başkalarına da bu peygamber Allah'ın elçisi bilir filan diye böyle soru filan da sormayın ha bunu ben bilirim kimseye de söylemem. Gaybı ben bilirim. ben. Tabi özür dilerim. Bir cümle. Buna rağmen İslam dünyasında bizim e, gerçekten değer verdiğimiz e, kitaplarına, görüşlerine itibar ettiğimiz alimler peki nasıl olmuş da kıyametin alametlerini, tarihini, kokus tarihini e, tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmışlar? Yani bu ayetlere rağmen nasıl olmuştur bu eserler kalemelinde? Kur'an'ın dışına taşarak her geçen gün deterjanın köpüklü, deterjanın köpürt, köpürt, köpürt, köpürt aslı şu kadarken köpüğü bir çuval olur ya. Evet. Kur'an bu kadarken Peygamber adına söylenilen, uydurulan rivayetler, saptırılan sözler, hareketler köpük gibi Kur'an'ı içinde kaybolacak hale getirmiş. İlk bakanlar da kaba olarak o rivayetlerle karşılaşmışlar. Evet. ve. Diğer de İslam havuzuna taşınılan bu İsrailiyat en genel anlamıyla yalnız Yahudilerin dininden gelme değil, evet. hangi dinden, hangi İslam dışı akideden taşınmış olursa olsun taşınan şeyler milletin gözünü bürümüş, hikayecilik, menkıbecilik almış yürümüş. Evet. Ve Kur'an'ı örter olmuş. Ta ne zaman? Beni Umeyye'nin siyasi iktidarı ele geçirdiğinden itibaren başlamıştır. Resmen üstelik prim de almış. Tabi örneğin Beni Umeyye Sarayı Şam'da Süryanilerin eski Yunancanın, Yunanlıların ne kadar filozofu varsa onların karınlarının gurultusundan öteye anlam taşımayan tüm felsefe kitaplarını harıl harıl har Arapçaya tercüme edip çok iyi bir geçim kaynağı bulduklarını ve Şam'daki Beni Ümeyye Sarayı'dan altınlarla beslendiklerini biliyoruz. Bir diğer yandan, kendi siyasi iktidarını meşrulaştırmak için zayıf karakterli olarak gördüğü kimselere peygamberin, gününde ve Vesselam'ın yaşadığını bildiği kimseleri, sarayda bunlar gariban işi yok, gücü yok. Ondan sonra şahsiyeti de zayıf. Onlara altın liralarla iktidarlarını meşrulaştırıcı rivayetler söyletenlerinde yine Beni Yümeyye Sarayı'nda yaşayanlar var diyoruz. İnsanların içinde zayıfları var. Daha Peygamber aleyhisselatü vesselam sağ iken, hayatta iken biler. her gün akşama kadar beraber yaşadıkları minicik bir toplumda Yapacakları ya da yapmayı düşündükleri bir işi gidelim de Allah'ın elçisine soralım, böyle yapalım mı, yapmayalım mı diyecekleri yerde hevalarını yani kendi düşüncelerini din haline getirdiklerini görüyoruz. Karılarının üç dört ay geçtikten sonra peygambere durumu şikayet etmeleri üzerine peygamber üzerlerine gidip size ne oluyor, ben aranıza gönderilmiş Allah'ın elçisi değil mi Ben oruçta tutuyorum, namazla kılıyorum, ben hanımlarımla da yatıyorum bilmem yemek de yiyorum, Size ne oluyor Bunu Nereden çıkardınız? Hani akşama kadar uruç tutup sabaha kadar namaz kılmayı kafaya koyan 4-5 kafadar vardır. Evet, anlatılıyor. Evet. Ben Peygamber hayattaydı. O melekler neyi nasıl yapacağınızı Allah oradan sorsanız da Allah neredeyse arasız da ha? Ölmemiş, yaşıyor. İki adım yer. yani ne adam Pers'e Pers'e uzaklardan bile gider de aynı yerde yaşıyorsunuz. Minicik 8-10 belli bir toprağdasınız hep. Küçücük bir kasaba bugünün ölçülerine göre. Değil mi? On bin nüfuslu kasaba kalmadı neredeyse. Yok. Bu zayıflıklar İsrailiyatla alakası yok. Bu, bu insanların az aklediyor oluşları, az düşünüyor oluşlarının tezahürü. Ama insanların zavallıları gerçekten çok fazla. Giderek başka dinlerden taşınan yanlış fikirlerin, akidelerin yayılması Müslümanların arasında, gelenler tarafından taşındığından dolayı. 2 ben Umeyye ile birlikte siyasi iktidarın, siyasi iktidarını temin etme, muhafaza etme, korumayı, İslam'ı aziz etmekten öne almış oluşu, İslam nelere maruz kalıyor, ihmal etmiş. Yani, hani. Birinci hanım ihmal edilir ikinci hanım gelince ya, onlar için iktidarları bir ikinci hanım olmuş yani, bütün ilgileri, sevgileri, fedakarlıkları, cömertlikleri, her şey iktidarları için olmuş, eğer doğruysa Allah biliyor ama Peygamberin torunu Hüseyin'in başı Kerbala'da kesilip de Şam'da Beni Ümeyye sarayına getirildiği zaman bir tepsinin üzerinde veya siminin onun kulağına kellesinin yani başının kulağına elindeki çubuğu sokup tepsinin üzerinde çeviriyor. Yes. Mervan'ın da, Mervan bin Hackem'in de orda bunun yanında olduğu söyleniyor ve aynen şunu söylediği rivayet diliyordu olursun Allah bilir. Böyle deniyor kitaplarda. İşte şimdi gördü Beni Haşim. Aralarından birini peygamber çıkarıp da Beni Umeyye ile saltanat rekabetine girmenin ne demek olduğu. Eğer bu adam bu sözü söylediyse ki gerçek anlamda ancak Allah bilir. Bizim de onun arasında 1400 yıl var neredeyse. Bu adam demek ki ördek gibi İslam suyu. Deryası boca edilmiş ama bir damlası şu sözün sahibi ise ya da kim sahibi olursa olsun hiç ıslanmamıştır. Ördek hiç ıslanır mı? Telekler yağlıdır. Akşama kadar suyun içinde dalar dalar çıkar. Tövbe al bucağına bir, bir damla ıslaklık sana gelmez. Yok bu kendi ıslak deyip seni ıslatsın. Şu sözün sahibi İslam'dan hiç ıslanmamış demek. Bu adamın öyle söylediği söyleniyor. Allah midir? Şimdi şu anlayışın hakim olduğu bir saray, İslamı mı birinci sırada tutuyor? Siyasi ikbal, istikbal ve konumunu mu birinci sırada tutuyor? Diğer yandan Muaviye'nin Peygamberin yanında kendisinden daha fazla kaldığı, bulunduğunu bildiği bir sahabeye rastladığında şanlar, sarayında, ey diyor filan, sen peygamberden, peygamberin yanında benden daha ziyade kaldın. Bana ondan bir haber, bir hadis nakleder misin? O da zeki bir insan, takvalı da aynı zamanda, muaviyi iğnelemek, ikaz etmek, düşündürtmek için aynen şöyle söylediği söyleniyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İki nokta üstüne tırnak aç. Şehitlerin efendisi Hamza'dır. Yani Resulullah böyle demişti. Şehitlerin efendisi Hamza'dır. Kim cair bir hükümdar zamanında yaşar, yani zalim bir hükümdar zamanında yaşar ve ona zulmünü söylediği, zulmüne karşı çıktığı için onun tarafından öldürülürse, bu öldürülen kimse de şehitlerin efendisi Hamza gibi. Yani o da şehitlerin efendisi, mesabesindedir. Bu çok inceliği bulunan bir rivayet. Muaviye'nin bu rivayet karşısında şöyle söylediğini yazıyor kitaplar. Anan ölsün emir. Söyleyecek başka rivayet edecek başka bir haber bulamadım. Sana ancak böylesi söylenir ki o mübarik de böylesini söylüyor. Ders alsanın. Yalan demiyorsun dikkat et. Bula bula bunu bu. Ne demek? böyle sözlerinden hangisini bulursam, bul, yeter ki onun sözü olsun. Ha? Laf mı? İşine gelmiyor. Yaptığı işi hatırlatıyor ona. Suçlu en fazla neden hoşlanmak? Eder? Suçunun hatırlatılmasından hoşlan. Evet, öyle değil mi? Meziyetli de en fazla elbette meziyetinden bahsedilmesinden hoşlanmıyor. Doğal değil mi bunlar? Bu itibarla, bu hurufiyeciliğin, evet. kendini elli bin defa halim zannetsin, dursun. Müfessir bilsin, dursun. Muhaddis bilsin, dursun. Mü mütefakkih bilsin, dursun. Müştehit bilsin, dursun. Hiçbir kıymeti yoktur. Farenin kuyruğundaki bir kıl kadar dahi İslam'da yeri yok cifirciliğin dediğim gibi menşe itibariyle de binlerce dinin kaynağı olan, paganist dinin kaynağı olan, Hindistan'daki dinlerden bir dinin akidevi unsurlarından, yani insanların o dinin ruhbalarının uydurduğu şeylerden biridir ki hiçbir zaman böyle şeylere İslam itibar göstermemiştir. Hiçbir şekilde itibar göstermemiştir. Zahir ve batın konusuna gelince ki sorunuzun başına doğru gidiyoruz, olarak. Elbette ki Kur'an insanlara şunu bilmeli Müslümanlar, zahiri ölçü edinmeleri ni belirtmiştir. Zira batın yani görünmeyen, gizli batın karın anlamında yani iç içi görülmeyen, aslı bilinmeyen anlamına geliyor. Allahu Teala bildirmediği bilinmeyenle kullarını nasıl sorumlu tutar? Elbette kullarının bilebileceği şekilde apaçık anlattığı şeylerden sorumlu Kimi ayetlerde ifade tarzı itibariyle atıfta bulunarak mecazi anlamlar var ise de mecaz kesinlikle batın yani batın demek değildir. Tasavvufun kendine din edindiği batın din edindiği, akide edindiği batın, onların kuruntularından öte, gerçekten hiçbir şey ifade etmeyen, gerçeğin trilyarda biri kadarının dahi ifadesi olmayan, zamlarından başka bir şey değildir. Biz, gerçek batını Rabbimiz, Rabbimiz Allah'ın bildiğini, kimseye de bu konuda bilgi vermediğini biliyoruz. Eğer Kur'an'da batından kayıptan bir takım şeyler bildirilmişse, kaybın sahibi olan Allah bildirmiştir. Bildirdiği Muhammed Aleyhisselam'ın bilmesiyle de kalmamış, onun da kendine bildirilen sahir insanlara tebliğ etmesiyle sır olmaktan çıkmıştır. Zaten hiçbir vahyi Peygamber gizleyemez. Hele bir gizlesin. Mümkünatı var mıdır? Çok özel vahiyler var. Mesela İsa'nın annesine, İsa'nın Musa aleyhisselamın annesine yapılan vahiler gönderilen vahiyler var ki Kur'an bahsettiği için emin bir şekilde söyleyebiliyorum. Ama onlara yapılan vahiler tamamen özel amaçlı, insanlara açıklanması gerekmeyen, kendileriyle çocukları arasındaki bağla alakalı, ilişkiyle alakalı nasıl davranacaklar çocuklarla. Örneğin Meryem Allah'ım daha razı olsun, kocasız, hamile kalmasını insanlara karşı izah edememe sıkıntısı çeken hayalı bir kadın olarak bu haldense ölmeyi yevlerin deyip kendini öldürmeye teşebbüs edebilir ya da çocuğunu düşürmeye teşebbüs edebilir. Halbuki Allahu Teala ondan doğacak çocuğun Peygamber olmasını dilemişse araya girip de toplumda genel geçer değer yargılarına rağmen Meryem'e bir sükunet vermek, bir teminat vermek Durumunda hisseder Allah diyor. Onun için Meryem'e böyle vahy eder. Yoksa Meryem o çocuğun başına bir iş getirirdi. Öyle ya namuslu bir kadın durup dururken, kimseyle yatmadan hamile kal, bir de çocuk bir ele ne der? Bir de dindar geçiniyor, mescide kapandıydı. Ha bilmediğimiz neler demek, seni seni fahişe seni demez mi insanlar? Böyle denmesin, böyle deneceğinden de korkar namuslu bir kadın. Namuslu korkmaz da. Meryem aleyhisselam, Meryem, Hazreti Meryem korkar, namuslu bir kadın, ifetli bir kadın. Bu korku ona, taşıdığı çocuğa bir şeyler yapmaya sevk eder. Bu yapılmasın ki, çünkü o çocuk peygamber olsun. Firavun, Mısır'da yaşayan Yahudilerin, gördüğü rüyanın sonucu, Kur'an'ın ifadesiyle tüm erkek neslini kurutuyor. Diyor ya, sizin erkeklerinizi öldürüyor, yalnız kadınlarınızı bırakıyor. Musa'nın annesi de bir erkek çocuk doğurmuş. olmuş Musa. Ne yapsın? Gelecek Firavun askerleri alacak cennat. Yani gözünün önünde o körpe çocuğu belki kılıçla ikiye biçecek bilmem ne yapıyor. Bir anne canından bir parça olan çocuğun gözünün önünde öldürülmesine nasıl tahammül eder? Başına gelebilecek olayı tasavvur ettikçe o çocuğun daha az sıkıntılı, ne olsa ölecek. Daha az eziyet vererek ben öldürüm diye düşünecektir. Normali bu. Allahu Teala o çocuğun peygamber olmasını dilediği için ona demiştir ki işte bir sepet yap, şöyle şöyle et, içine de koy, nil dalgasız bir nehir, Böyle hiç akmıyor gibi de yap. Çok, çok kolay düzlük. <gülüyor> Kilometrelerce Mısır'da düzlükte akar. Güneyindeki Victoria Gölü tarafında filan şelaleliği, hızlı, akışlı, tebliği yerleri var da burada akmıyor gibi Akıntıyla bak boğazdaki akıntı bile fark edilir yüzünden ama Nil'de fark edilmez. Akıntıyla gide gide Allah-u Teala o çocuğu Piram'ın işte, sarayında büyütür. Gördüğümüz olaylar yani gerisi şu anda bu ilgilendiriyor. Bu olayın gerçekleşmesi için Musa'nın Annesine vahi edilmeliydi. Onun için vahiy edilmiştir. Bu vahi de bizim yani insanlara tebliği gereken vahiyler değil. Onun için de bu tür vahiy alan aldığını kesinlikle bildiğimiz Meryem ve Musa'nın annesinin peygamberliği söz konusu değildir. Değil mi? Peygamber yani başkasına habercilik ederler. Halbuki onlar bu iki haberi kendinde tutacak. Gerçi Meryem başkalarına Rabbimden bilme işte ona sorun, Allah çok ocağındaki bebeğe konuşturuyor İsa'yı. Ocaktaki çocuk konuştuğu görülmüş mü? Hayır o zaman demek ki Meryem'in dediği doğru diyecekler de Meryem zor durumdan kurtulacak. Yoksa nasıl izah edilir kocasız çocuk sahip olun? İnsanların bilmediği, görmediği, alışmadığı bir şey nitekimdir. Alışmadığın şeyler karşısında hayrete düşmek peygamberin de başına gelen değil midir? Kendisine ilk vahiy geldiği zaman şaşkına dönmüş, gözleri fal gibi açılıp canını evine zor atmamış mıdır, nefes nefes? Hatice de korkmuş, onun bu halinde ama hele bir uyu bakalım, yat gel dizine yat. Uyuttuktan sonra demiş, ne oldu, anladın mı? Allah, böyle Ve sonunda da işte Rabbimden şeytandan mı bilmiyorum, tabi insanlar ilk karşılaştıkları olaylar, karşısında. Elbette şaşırırlar. Fıtratlarının gereği Doğal tezahürü bu. Yani anlatmak istediğimiz şey şu ki <gülüyor> kesinlikle müfessir yapmış, büyük müfessir demiş, yok küçükmüş de hiç söylemiş, yok muhadis söyle etmiş, mütefakkih böyle hiçbir şey yaptı. İslam'da batıl ilmi diye bir ilim var ise eğer ki var ama âlimi Allah. Alimül gayb. Ain doğuda, altın da gaybın diğer bir eş anlamlı kelimesi. Evet. Âlimül gayb kimdir? Gaybın alimi Allah'tır. Evet. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da kimseye vahy edeceğine, gaybından haberler vereceğine dair en ufak elimizde Kur'an'a baktığımızda bir delil görüyoruz. Bundan dolayı da Efendim şuna bildirim, işte bunu bu onların kuruntularına, hevalarını din edinmekten öteye bir anlam taşımayan şeylerdir. Böyle şeylere itibar eden ahirette akidesinin hesabını veremez, iyi düşünmelidir. Eğer buna rağmen, bu gerçeğe rağmen bir dini okuyacaksa biz de deriz ki biz sadece cehenneme daha lazım. <gülüyor> güle güle, ne yapalım, istemiyorum. Buna yap yapmayız, kimse cehenneme gidecek diye ama Kimse kimseyi ne cennete ne cehenneme sokamaz, kurtarmazdır. Ancak kendini sokabilir, kendini kurtarabilir. Değil mi? O itibarla kesinlikle Müslümanlar böyle şeylere itibar etmemekler. Benim bile bildiğim kadarıyla ta başından bu yana. Hepsilerin hemen hepsi, hemen hepsini arızalı hem de esasi arızalarla dolu olarak Yararlanacak yanları yok mu? Elbette var. Fakat bilmeyen ve onlarla işe başlayan adamın neresinden yararlanacağını bilmemesi, neresinin yanlış olduğunu bilmemesi dolayısıyla yanlışı da doğru demir başına hanesine kaydedecek. Doğruyu belki yanlış görecek. Dolayısıyla kesinlikle kimseye de hele mübdediyseler, yani bu işleri anlamaya yeni yeni başlıyorlarsa tefsir okumayı, Yararlı değil, mutlak manada zararlı görür ve yasaklar demez, imkanlılır. Okunur, ne zaman? işin esprisini kavrar iyice. Kıstasları edinir, kriterleri eline geçirir, onu kavrar, ondan sonra korkur. korkma. Korkma! Vücudun mikroplara karşı muafiyet kazandığı gibi ondan sonra korkma mikroplar. Zaten aşı mikroplarına değil midir? Ne yapıyor vücut? Verdiği mikrobun sırtını yere getiriyor ve atıyor defediyor onu. <gülüyor> Öyle yapar. Bu hale gelmiş adam o. az kaputeli dokusu, hazin tefsirini Hiç farkı yok. Ama yeni başlarına tefsir okuyorum, tefsir okuyorum. Yani şimdi ağız dolusunda bir laf tefsir okuyorum. Allah muhafaza bir sürü yanlışı doğru doğruhanesine kaydediyor, demir başa geçiyor, ondan sonra geç önüne geçebilirsin. Yahu bu yanlış, nasıl yanlış o, sen kim oluyor kocaman müfessir bilmem kim, Hazin Efendimiz, yahut bilmem ne tefsirinde yazıyom deyip, dikildi mi yapacak hiçbir şeyin kalmıyor. Bu duruma gelmesi, onu kaybetmek açısından elem verici olduğu gibi anlatabiliyor muyum? Onun da kendini bilmemesi, tefsir okumuş bir adam olarak çok büyük görüyor kendini. İki taraflı kayıp hem onu, o kendini kaybediyor hem de biz onu Böylesi neresinden baksan zarar olacak kişi de akıllı insan herhalde kimse böyle tavsiye etmez. Etmemeli. Zamanın şimdi mesela güreşe yeni başlamış biri düşünün. Bu işler tam ukalade profesyonel olmuş birisiyle tutuşursa, kemikleri kırdık, birden tövbe gözü de korkan hiçbiri derecede çıkar. Bunun gibi görüyordu, ondan yasaklıyordu. Yavaş yavaş yavaş yavaş yani işi kavrasın, esprisin kavrasın, ondan sonra sindirsin. Sonra tamam olimpiyattaki yarışlara da gönderelim. Değil mi? Ama daha bismillah köyün harman yerinde iki çocukla boğuştum diye ertesi gün o rupiyatlar çıkmaya kalkarsa adamı minderin dışına değil seyircin üstüne atarlar. Evet. evet. Bir ara verelim isterseniz.